Aziz Nesin aramızda. Hazırlayan Nesin Yayın Evi. Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hanca Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bu haftaki öykümüz Yeşil renkli Namus Gazı adlı kitaptan İçip İçip Ağlama Romansı. Sevgili Emrah Eren sunuyor. Sarı Tahsin meyhanesinin önüne bu balık ağlarını dekor olsun diye asmadı. O mantarları da süs olsun diye koymadı meyhane penceresinin önüne. Onlar kendiliğinden öylece korunmuştu oraları. Burada her şey öylece ne, her şey kendiliğinden. Balıkçı kayıkları da çakıllık iyi süs olsun diye çekilmemiş. Sarı Tahsin meyhanesini bile isteyerek düşünerek deniz kıyısına kurmadı. Başka bir yer aklına gelmemişti de onda. Bu kıyı huyutusuna saç, bez, çuval, teneke, oluklu saç, paslı teneke, eski varil, delik bidon, tahta, taş, kerpiç, katranlı kağıt, şuradan buradan eline ne geçtiyse topladı. Sonra bunların hepsini birleştirip buraya bir meyhane kuruverdi. İki küçük penceresiyle bir de kapısı var meyhanenin. Pencereden baktın mı, balıkçı kayıklarının kalkık burunları arasından ve asılı balık ağlarının arkasından karşı kıyı görürsün. Sarı Tahsin manzarayı kapıyor diye balık ağlarını kaç kez kaldırtmak istedi de kibi müşteriler karşı koydu. Meyhanenin her bir yanı sarmaşıkla sarılmış. Salt iki küçük pencereyle bir de kapı kalmış sarmaşıkla örtülmeyen. Yedi kayısı gülü de bütün çatıyı sarmış. İki pencerenin önü, çepeçevre hanım eliyle donanmış. Arkayan filbahrilerle yaban gülleriyle dolu. Meyhanenin kapısı önünde bir asma çardağı var. Altında altı masa durur. Güneş batıp da iyice gölge düştü mü, bütün masalar çardak altına çıkartılır. Burada her ne varsa, hepsi kendiliğinden olmuş, ta eskiden beri varmış gibi gelir insana. ''Sanki dünya, dünya olalı beri bu meyhane işte böylece buradaymış da, sonradan Sarı Tahsin gelip girmiş içine. Yolun gölge yanına sığınarak yürüyen delikanlı, koleji bu yıl bitirdi. Ne olacağını bilemiyor. Belki Amerika'ya gidecek ama pek istemiyor orasını. Paris derler bir şehir varmış. Orasını daha çok çekiyor gönlü. İyi mi?'' Şiirler yazar, söyler ama kimselere okuyamaz. Bakarsan şöyle bir vurdum duymazın biri. Oysa içlidir, duyguludur. Bir kendince dünyası vardır içine dönük. Bu farfaralığı durmadan konuşması, başkasına söz bırakmaması, dikkati üstüne çekmekten çok öz kendini gizleyip dış kendini ortaya koymak isteyişinden. Kendisi de şiir yazdığı için şiir yazanlarla alay eder. Yalnızca ağlar kendisiyle kalınca. Ama üstelik başka bir ağlayan gördü mü? Halay da eder. Umursamaz görünçlü delikanlının dudağı kenarından bir taze ot sapı sarkıyor. Arada bir ağzındaki ot sapını dişleriyle eziyor. Bir ıslık tutturmuş gidiyor. Güneşten, denizden, rüzgardan yanık derisi pul pul. Yoldan düzmeyane yoluna saptı. Kaba toprağa toz darak indi. Hey Tahsin abi! Kaç kez böyle seslendi, çardak altındaki masalardan birine oturdu. Tahsin abi, hey! Mahzen dehlizlerinden gelirmiş gibi, meyhanenin tezgahından Sarı Tahsin'in sesi yankılanarak duyuldu. Sen misin Nuri? <gülüyor> ya oğlum, Rakki'yi boğazımda kod... <gülüyor> Nedir derdin, ne bağırıyorsun? Birbirlerini görmeden konuşuyorlardı. Ya müşteri geldi be! Kimmiş o müşteri? <gülüyor> ya ben müşteri değil miyim yani? sen senin müşteri olmaklığına on fırın ekmek yemeklığın lazım. Ya ne biçim meyhane burası be? Oğlum, zavurdu mı orada. Boğaz'ın her bir yanı meyhane. Ha burayı beğenmedin çeker gidersin başka birine. Hadi, al tane. Ya ben öyle demek istemedim mi Tahsin abi? Bir kadeh soğuk rakı getirecek kimse yok mu yani? Dur şimdi. Keyfimi kaçırma. Kendim içerim. Sadrazam gelse bozamam. Keyfimi. Ya sen meyhaneci değil misin ya? Getir rakiyi be. Bana bak. Meyhaneci olduksa baban müsaade ediniz ya. Kalk da gel kendin al. Rakinin yerini bilmez değilsin ya. <gülüyor> Delikanlı loş meyhaneye girdi. Sarı Tahsin tezgahta demleniyordu. Merhaba Tahsin abi. Ha şöyle... İlk gün selamını ver Sonra istersen silahını çek vur Merhaba Hehehe <gülüyor> Ha işte rakılar Al bir doldur kendini Salata filan bir şey yok mu? Ne cibi? Ya Tahsin abi yapma be burası meyhane Ne gibisi var mı salata işte Yani sen şimdi ne cibi salata istiyorsun Domates salatası aa o yok Hıyar salatası aa o da yok Ya çiroz salatası La yok dedik ya. Ne var peki? Git başlumdan git. Kavun var mı? Ha sen kavun meze isteyen kolunun altına bir kavun alır getirir da. De... Delikanlı kadefteki rakıyı içti. Yüzünü buruşturup yumruğuyla ağzını sildi. Heh, peki öyleyse dedi. Ben gidip de bir şeyler alayım. Kavun, peynir, domates falan. Ha git getir ya burası meyhane oğlum. Herkes elinde bir delo zembınla gelecek. <gülüyor> Tekke desene şuna. Sarı Tahsin keyiflenmişti. Karadenizlice, Karadenizlice gülüyordu. Delikanlı, Sarı Tahsin'in meyhanesine döndüğü zaman hava yeni yeni kararıyordu. Masalarda müşteriler vardı. İki garson masalar arasında koşuşup duruyordu. Sarı Tahsin yine tezgahın başına demlenmekteydi. İki garson da daha çok bu meyhanenin yeni müşterilerine hizmet ediyordu. Meyhanenin gedikli müşterileri bir yandan kendi işlerini kendileri görüyor, bir yandan da Sarı Tahsin'le şakalaşıp duruyorlardı. Bu gedikli müşterilerden biri evde yapılmış midye dolması getirmiş, iki midye dolmasını da Sarı Tahsin'in tabağına koymuştu. Kimisi kavun kesiyor, kimisi salata yapıyor, kimisi de kalıp buzu keserle parçalamaya çalışıyordu. Sarı Tahsin bu gedikli müşterilerine, ya dedi. Herkes kendi gırtlağına düşmüş. Hiçbiriniz de şu Tahsin kulunun kadehine bırak koyayım değil mi? Bu dünyada insaniyetli kalmamış. Ay yüz yuvarlak. Ta karşıda. Nuri tek başına oturduğu masada boğazın karşı kıyı ışıklarına bakıyor ama baktığını görmüyor. İçiyor. Yanındaki masada da bir başına bir adam var. O da içiyor. Hem içiyor hem bir yandan ağlıyor. Dirseği masada, eli alnında. Durmadan ağlıyor, boyuna ağlıyor. Adam ağlaya ağlaya gözyaşı olup akıp gidecek. Karışacak boğazın sularına. Delikanlı onun ağladığını görmemek için başı boğaza çevrik durdu. Ama merak etti biraz sonra. Yine ağlıyor muydu adam? Belli etmeden dönüp baktı. A evet. Ağlıyordu. Gözyaşları önündeki kadehine dökülüyor. İçiyor kadehten bir iki yudum. Yine ağlıyor ara vermeden. Bir insan nasıl bu kadar ağlayabilir? Saatlerdir ağlıyor. Delikanlı başını iyice denize çevirdi ama merakını yenemeyip bakıyor arada yine adama adam öylecene kıpırdamadan bir eli alnında dirseği masada için için ağlıyor bir tevye ağlıyor delikanlı kızdı ilkin sinirlendi az sonra duygulandı acı da adama ne yapsaydı içeri girdi tezgah başında içmekte olan sarı tahsine. Tahsin abi, yanımdaki masada bir adam var. İllet etti beni yahu. Masaya oturdu oturalı hiç durmadan ağlıyor. Kim o adam Allah aşkına biliyor musun? Sarı Tahsin bir güzel güldükten sonra müşteri müsterü diyordun da kafa ağrıtıydın ya. İşte benim has müşterim o adamdır. Hele ayda iki ayda bir gelir efendi gibi ağlar içer rakısını çeker gider. Delikanlı döndü masasına. Adam hala ağlıyordu içini çeke çeke. Başını öte yana çevirse de duyuyordu ağladığını. Ee, gidecekti buradan. Başka meyhaneye, evine, başka bir yere. Gidecekti ama o adam yine orada ağlayacaktı. Ha, duymazdı ya sesini. Duymaz mıydı? Duyardı. Başka türlü ağlayıştı. Bir kez duydun mu sesini? Nereye gitsen artık hep duyarsın. Ah, güzel gecenin tadı kaçtı. Herifin suratına bir yumruk mu atsa, yakalayıp boğazından iki eliyle sıksa da sustursa mı, yalvarsa mı? Yanına gitti. Affedersiniz beyefendi, dedi. Cesaretimi mazur görün. Masalarımızı birleştirmekte sakınca var mı? Yoksa masama şeref verir misiniz lütfen? Bu türlü meyhane ağızlarının kolpaları öğrenmişti. Yaşlı adamlar gibi konuşulacaktı. Ağlayan adam çok edepliydi. Ayağa kalktı. Estağfurullah efendim emredersiniz dedi. Delikanlı'nın masasına geçti. Kalktığı masada bir akı bir su şişesi bir de kadehten başka bir şey yoktu. Delikanlı onları da alıp geldi. Oturdular karşılıklı. Ağlayan adam boğaza bakmıyordu. Aya bakmıyordu. Başı avucunda ağlıyordu yine. Delikanlı onun da kadehini doldurdu. Şerefinize dedi. Rakıyı dikti. alını avucuna alıp kaldığı yerden ağlamasını sürdürdü. Bir şey emreder misiniz mezelerden? <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim cevabını veriyor yine ağlıyor. Sakalları birazcık uzamış, saçları da öyle. Boyun bağının düğüm yeri örselenmiştir, filleşmiş, iyice yıpranmış. Elbisesi eski ama özenli gömleği temiz. Saçları taralı, pantolonu ütülü. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ağlıya ağlıya akıp yok olup gidecek adam. Bir insanda bunca gözyaşı nasıl olabilirmiş diye şaşırıyor delikanlı. Şerefinize beyefendi, <gülüyor> şerefinize efendim, ağlıyor adam, delikanlı hırsından tırnaklarını kemirmeye başladı. Affedersiniz, ee, sormak ayıp olmasın ama bağışlayın beni, niçin ağlıyorsunuz? Yani içime dokundu da, ağlayan adam anlatmaya başladı. Hem ağlıyor hem anlatıyordu. Anlatırken ağlamasını hiç kesmiyordu. Bütün anlattıkları 15-20 kelime içinde dönüp dolaşıyordu. Ben Deniz her gece içip içip ağlarım efendim. Ben Deniz ağlarım efendim. İçip içip. Ben Deniz böyleyimdir. Efendim Hep <gülüyor> böyleyimdir İçip içip ağlarım efendim Yirmi <gülüyor> beş yılımı Sahnede geçirdim efendim Tiyatrocuyum efendim Ben deniz içip İçip Ağlarım efendim Ben Deniz Jönprömiyeyim efendim 25 yıllık Jönprömiyeyim efendim Ben Deniz <gülüyor> İçim İçim ağlarım efendim <gülüyor> Beethoven Büyük sanatkar efendim Chopin de Shakespeare de Büyük sanatkar efendim ben denizde haddim olmayarak icrayi sanat efendim. Ben deniz her gece içe içe pazarım efendim. <gülüyor> Şeksper, Şeksper büyük büyük efendim. Ben denizde haddim olmayarak icrayi sanat karm efendim. Jambromiyeyim efendim. Yirmi beş yıldır jambromiyeyim efendim. Ben Deniz. Her gece içip içip ağlarım efendim. Yirmi lira, lira gündeliğim vardır efendim. Ben Deniz her gece içip içip. Hatlarım efendim. Yirmi liranın on lirasını patron içeride kor efendim. Tiyatroyu bırakıp gitmeyelim diye efendim. Ben Deniz her gece içip içip ağlarım efendim. Hatim olmayarak biz de ecrai sanatkarız. Efendim, Beethoven B büyük efendim, Chopin B büyük efendim, Shakespeare B büyük efendim, büyük sanatkar efendim. Ama ben denizde haddim olmayarak e, icra iz sanatkarım efendim, e deniz. Her gece içip içip ağlarım efendim. Evet bir, bir Alex Handram Alexandra var Efendim Alex vardı Efendim sonra Aleksandramız oldu Efendim Alex daha sonra Alexandra oldu efendim Aleksandra Aleksandram. Aleksandra han Aleksandra mız Ben deniz her gece içip içip ağlarım efendim Aleksandra vardı bir gece karakolda biz Karakol'da bir, bir gece Ben <gülüyor> deniz her gece içip içip alırım efendim. <gülüyor> ben jumpream'im efendim. 25 yıllık jumpream'im efendim. 20 lira gündeliğim var efendim. 10 lirasını alırım. Onrası içeride kalır efendim. <gülüyor> Tiyatroda kaçmayalım efendim. Ben neresi? Her gece içip içip ağlarım efendim. Tolvan, Shakespeare, Chopin, büyük sanatkar efendim. Bendeniz her gece. Hiçbir şey bağlamıyorum efendim. <gülüyor> Aleksandra, <gülüyor> Aleksandra bir gece karakolda Aleksandra sonra Aleksandra o, oldu. <gülüyor> ben deniz her gece hiçbir şey. Şampuymiyim efendim 25 yıldır işte insan Ben deniz her gece içip içip ağlarım efendim adam ağlıyor konuşuyor ağlıyor konuşuyor sözleri hep bu 15-20 kelime içinde dönüp dolaşıyor. Ama bu kelimeleri her seferinde ayrı bir ayrıntılı anlam katarak sanki büs bütün başka bir şey anlatıyormuş gibi söylüyordu. Ağlıyordu, durmadan anlatıyordu, durmadan. Delikanlı onun niçin ağladığını ah, anlamıştı artık. Ben deniz her gece içip içip ağlarım efendim. Anlıyorum efendim. Aleksandra Aleksandra mı? Aleksandr. Ben Deniz. Anlıyorum efendim. Metof and shop ama ben de icra. Anlıyorum, Anlıyorum efendim. 25 yıllık iş. <gülüyor> ''On lirası içeride kaçmayalım diye...'' <gülüyor> ''Her gece içim içim ağlarım efendim...'' ''Anlıyorum efendim, anlıyorum.'' Delikanlı uyanınca, evine ne zaman nasıl geldiğini hiç hatırlayamadı. Demek bütün bir gün uyumuş, akşam olmuş. Kalktı, sakal tıraşı olacaktı. Almadı. Yıkandı, giyindi, çıktı evden. Sarı tahsili meyhanesine yöneldi. Daha erken, asmanın altındaki masalardan yalnızca üçünde müşteri var. Tanıdık garsonlar rakı istedi. Garson meze diye sorunca, istemez dedi. Yalnız rakıyla su. <gülüyor> Bu gece, o da ağlayacaktı. Dirseğini masaya, başını avcuna dayadı. İyi. Üst üste iki kadeh rakı içti. Cık, ağlayamadı. Dün geceki adamın dediklerini geçirdiği içinden. Sarı Tahsin önünden geçerken Ne alım ne nedir o? Ağlamaya çalışan delikanlının ancak gözleri dolmuştu. Sarı Tahsin delikanlının yanında bir sandalyeye oturdu. Anlamıştı onun ne yapmak istediğini. Yine Karadenizlice güldü bir güzel. <gülüyor> Sen vazgeç. <gülüyor> Sen ağlayamazsın. Niye? Ağlarım işte. <gülüyor> Oğlum ağlayamazsın. Ağlasan daha onun gibi ağlayamazsın. Ayıp kaçar. Oys baskayıs. O adam 25 yıldır ağlayıver. ha? Adamın mesleği ağlamak. Sen ağlayamazsın. Adamın gündelüğü yirmi lira, on lirası su içeride kalıyor. Sen içtiğin rakının parasını babandan alıyorsun. Sen ağlayamazsın. Karadeniz dilinden gülüyordu Sarı Tahsin ki o gülüşe dayanılmaz. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> yeah it. Ne zaman gideceksen git Amerika'ya da doktor mu olacaksın mühendis mi? Ol da dön gelmem de çete. O zamana kadar sağ kalırsam rakiler benden. <gülüyor> Kalktı Sarı Tahsin. Delikanlı kadehi bir dikişte yuvarladı. <gülüyor> ben Deniz. Her gece içip içip ağlayamam efendim ağlayamam efendim ağlayamam efendim diye tekrarlamaya başladı ama ağlıyordu ağlayamam efendim içip içip ağlayamam efendim Diyip durmadan boyuna ağlıyordu. Bir rahattı, bir mutluydu. Benim Alexandram yok efendim. Ben Deniz her gece içip içip ağlayamam efendim. Ben Deniz icraî sanatkar değilim efendim. Yirmi beş yıldır yirmi <gülüyor> beş yıldır jönpromiye değilim efendim yirmi <gülüyor> lira gündeliğim yok efendim patron on lirasını alı koymaz efendim biz bir gece... <gülüyor> Karakolda <gülüyor> Aleksandram yok efendim ben deniz içip içip ağlayamam efendim ağlıyordu delikanlı Nesin Yayın Evi adına Emrah Erene çok teşekkür ediyoruz haftaya görüşmek üzere neşeli günler diliyoruz. Aziz Nesin aramızda. Hazırlayan Nesin Yayın Evi. Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hancer. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.